بابا بيعمل كتاب الله في بلال كتاب الله المصاحف اقبلوا فبشره من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظفر اذا جاءه اخر الزمان قالوا يا محمد قالوا ان الله على جل وعلا يكتب انتم بما عملتم ما عملتم قال نعم صلى اذا كان المؤمنون عَلَى قومه ورضينا على عَلَى ولا ترى فينا انا والله ناظرا المنذور اليه ترى في نفسي انطاق وسمطا شكا ان درك من طالب الخير الله تعالى عز وجل سلامك bu mübareklerinin günlüğü üzerine yansıtılıyor. Allah'a Allah ettiğiniz için iki çakalığınızı tutmak diye Şurada, Osmanlı, Peygamber Sözlerleği'nin bu temel için Hadis-i Şehitlerden bir müdahale müdahale edeceğiz. Bu Hadis-i Şehitler'in okumasına başkanı dinleyince, için ondan size kadar, genç zaman bütün hatta adını, etkilerden ve maşanlıkları, bütün olan deli ve yakın kutamları için. Bilhassa okuduğunuz Ezer'in müezzetli, Camili, Üçhanel Ahmet Ziyar'ın etrafını görebilmek için. Kendileri görebilmek için. Bu kitabın için çektiği bilgilerimiz. İsterdiler ...gelmezliğinde emek sahibi olan ve alıklarımız yoklar için. Ve uzaktan yakından... ...bu hadisi şekillendirmemek için... ...şu camide toplamış... ...gelmişi toplamış kılmaksız... ...kardeşlerimizin de... ...ahirete intihar olan... ...bütün sevdikleri ve yakınlarlar... için. Ayakta olan Meslek <gülüyor> adetlerimizin dinler. de, tüm dinledin, tüm dinledin, Cenab-ı Möyler'le biraz da duydun, Sıraklı, sevdiği razı olarak varmınıza vesile olsun diye buyurun bir havlana okuyalım. Bir şükürler geçelim. Bunlar için de bir Dersimizin başında metnili okuyup olduğumuz Hadis-i Şerif Ahir-i Namda Hamamak Yemek mevzu ile ilgili Biliyorsunuz Hadis-i Şerifler bizim kültürümüzün demelidir. Yani Osmanların Müslüman İslam aileler gelmesi için gerekli malzemeleri verdiğini, elleri beden içeri girden hadi içeri girdik. Kur'anı tabi de bize açıklar. İslam'ın nasıl yapılması gerektiğini de gösteriyor. Bizim düşünüşüme çarlamaktan, temizliğe husumturlamadan kesmeye varıyordu şeylerde, müsibetler diyeceğiz. Onun için küçük bir ofisim var. Çok çeşitli şeyler geçer içinde. Ama hepsinden kudaylamışızdır. dedelerimiz böyle bunlardan ayrılamıştır. Biz de hayatımızda bunları temizlik gerekliliği taşıyordur. Hayatımızda bu belediye işlerine göre düzenlediğimiz, biz ayrı bir tip edelim. dünya üzerinde işte İslam, Hint, Tibet, Tayland'da, Japonya, İtalya, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, Norveç, bu meydana kim medeniyet görüyorlar, kim medeniyet görüyor. Şekil Kur'an-ı Kerim anayasası, üç var, hadis var Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberlerin hayatları, Kur'an-ı Kerim'in en büyük temsili, en güzel, en sevaplı temsili hangisi acaba olacak? Yeminci, otizci, kendiliğim. Peygamberlerinin hayatı vardır. en güzel temsili çünkü kuran o Efendimiz kendisine Kur'anlar'ın yolunu yaşadı. O yaşayış tarzı ise işte. böyle olmamız gerekiyor. Onun için Peygamber Efendimiz'in üste-i hasenimizdir. Yani modelimizdir, numara-i modeli yüzyı tarihimizdir. kendimizi ona bakarak tadil ederiz. Ben böyle yapıyorum, Resulullah göre yapmış. O halde böyle yapıyorum diye, her şeyde ona göre tadil Bu arada Resulullah Efendimiz'in de küçük bir görüntüye böyle atılırı bilgilerdir. Çok Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. babalarımız bir terbiye etmez, e, ya da babayı söyle, hadi kapatalım, kalk elini sen, yata yata, seni yap. mi? babalarımızın da, babalarımızın da hepsini de, efendim, Resulullah sadece sizler batırman Ne güzel, ya söylemesin ki, ya canlının Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, giderseniz, afiyet olsun, zaman, yani, şu da bir bu dünyada bir ömrü Bu dünyada bir bir çizgi Şu dağına Allah kanunları atılacak. Efendim denizden her de, herkesin havalara savunacak, eba-i mazure ağrıza, Bu dünyanın da varlığı için olacak. ayetlerde, hadislerde bir türlü. Buna yakın zamana doğru, yani Peygamber Efendimiz'e ömrünete böyle dönüyor, Ondan sonra dünyanın sonuna yaklaştığımız zaman ahiret, zaman dönüyor. Zamanın ahireti, son sabahları, dünyanın hükmesine bozulmasına, yıkılmasına, helakine yakın dönüyor. O zaman ne olur? Kehsizlikler olacak. İnsanlar, Peygamber Efendimiz'in o saadet, selamet açısından birisi gibi olmayacaklar ki, ışık kaynağından uzaklaşmışlar, kafirler de üstlerine çullanmış, çeşitli şekillerde yenmişler, kültür bakımından da baktığıma kılıyorlar. Hayır. İslam'ı bırak, benim kültürümü al, benim istediğim gibi yaşa. Benim istediğim gibi selamlar, benim istediğim gibi istediğim gibi yemek ye, otur, kal, komuz, düşün, taşın. Yani istiyor ki, ne olur öyle değil. de bu bir gün ortadan diğer gün de herhalde kalplerimiz olmalarında selam yorumumuzu el sebebimiz Yani çok edavet ağırlıklar var enteklasyon gibi bir şeyde. Yani hükümetlerine bağlayacağı meselesi onların bir problemi değil. 10 bulunduğu bir bölümden daha, bir bölümden daha, 20 ki bu bükümetlerin yer yüzünden silelim. Bize mahsutluk vermeyebilir. Bize benziyor. Bizim bizi fizik okulundan. Sağlara kadar son yemip biraz biraz tabi bakalım Hiç yok, bu Ama Hayatımda bir gün bu afetler başladılar, şehirlerine giderlerim. Orada giderim. Tamam, burası adı Müslüman diyelim. Bak, nereden geldi? İşte hanımlar, işte erkekler, işte delikanlılar, işte evler, hepsi farklıdır. Afet dedim, herkesin bir bahçeli bir hanımlar örtülü, erkekler deli bir bahçesinden gecene bakmaz. Çünkü kadın bakıyor, dikkatli böyle iner. Geçiyorsun yani. O tik tıklatmıyor ya, yani. onu yani, silenme sanat ya. Erkekleri yüzüne doğru baktığım zaman, o sen utanıyorsun, başını önüne giriyorsun, geçiyorsun, o neye göre değişti? Maalesef bizi savaş meydanlarında yemenler, kültür meydanlarında da yemmek için uğraştılar, gözükürtüm anlayabilirler. İstikler harbine kazandı. Bakalım. Ya savaş devam ediyor belli değil. Bakalım eskikler hayatını tutacakmış mısın? Diyor musun bakalım? Sürdüğe dedim Allah sana başka hiç kimsere kur olmamalıdır. Yaşayabiliyor musun bakalım Allah'ın tarihine nefes ettiği tarzda nefes olmadan, nefes göre olmadan Batının imkanı olmadan, Ormanın imkanı diye, Şimalın imkanı olmadan, İslam'da yaşayan bizim adam savaş devam ediyor. Adam senin kendisine benzetmek istiyor. Benzetmiş mi benzetmiş? benzetmiş? Kafayı döndür. Bizi alıp harbi korkularının yabancı olduğunu nereden Hiç bak. Sizler kendi nevcut bir ahirutlama, dünyanın sonu yaklaştığı zaman diyoruz Efendimiz, ''Havuna değil, hudutululhamman.'' ''Havama girmen haram olacak, yasak olacak.'' ''Yasak olsun, yani girmesin.'' demek diyor Efendimiz. Kim? ''Halâ rükûlü ümmetî, bu haram olmuş, benim ümmetim erkeklerine de şamlı Yani benim ümmetim erkekleri zaman onlara girmesinler o zaman demek istiyor Efendimiz. Karam oluyor. Neden böyle? Evvel dediği bu yöreler niye böyle oluyor? Devamında anlayacak mıyım. Bilme ağz olduğu halde, eştamalları olduğu halde hamama girmek yasak olacak ümmetine. Ümmetinin erkeklerine eştamalleri bile hamama girmek yasak olacak diyor efendim. Allah Allah. Kâdû ya Rabbi Allah, imezâkâdû. Niçin öyle mi? Hazreti sarmış. Hazreti maallerini örttük. Görünmüyor Neden öyle mi Efendimiz, ve tâle li ennehum yedduhûle alâ tavmin urâfî'' Çünkü girdikleri yerde adamlar çıplak olacaktır. Çıplak insanların yanına girilecek. Evet, sen Eslem öyle şey. Tavrum, 65 yıldır. Ben mübarek Cümay'ydım, gelin burada bir akdet alayım, herhalde bak, gücür gücür, burcu burcu, koka, koka. camiye her gelin geriye, bir de burası verip girmişsin anlamak, ama içeride arkadan beş temeli bile yani seyirmiş atmış mesele. Bir sebep bu, İkincisi ve yetkulu aleyhüm kavmunu uğradı Veya kendisi evde girdi. İçeride kimse yoktu veyahut dışarıdakiler kapalıydı ama dışarıdan gelen evet. çıplak insanlar. Onun için yazar. Ve diyor ki, peygamlara da dikkat edin Vakad la'anallâh Naz'lâ vel nâzûrâ Allah-u Teâlâ Hazretleri Bakhana da, etmiştir. da, da etmiştir. Bakhana da etmiştir. Arabistan'da çok su yoktur Tamam, tek alevistan'da görülen bir şey değil. Peygamber Efendimiz bir hadis içerisinde duyulmuş ki, Ey benim ümmetim! Se tüftahı, tüftahı, ağzı, Yabancıların arazilerini hep olmayacak şimdi tarafımızdan. Neden affediyor bunu Efendimiz? Esin edeyken, daha Müslümanlar bir avuç iken, bak nasıl söylüyor Hak peygamber olduğu için, nasıl söylüyor? Size yabancıların toprakları açılacak, feth edeceksiniz oralara. oraları. Oraları sizin olacak. Bizans'ın, Acemistan'ın, Efendim, Birli'lere, <gülüyor> Müslümanların, Tunus'lilerin neyse, arazileri ve Ali Götliler. وَسَتِجِدُونَ فِيهَا جُرُوتًا يُخَانُونَ حَمَّامًا Orada bazı binalar evler göreceksiniz ki onlara onlar kammam derler. Kammam sözü, kamin sözünden geliyor, sıcak sulu göreceksiniz. Kammam dedikleri yerler göreceksiniz. Her yetişi daha illa bil izare. Bakın oraya sizlerimiz eşlemek girmesin diyor. dedi. Ben ne o daha illa haride sen elde Kadınlar da oralara hep göndermeyin, sokmayın. Asla siz bize bağlı olanı o zaman gitsin diyoruz. Şimdi bu şekilde onlara. Hakikaten hamamlarda, peştemanlar çifte peşte peşte kullanarak e ecdadı da bu kadar doysa konumlarla tutuyoruz, başka güzelce bu işe riyayı getirmişler. Ama bir zaman geleceğiz ki, açılacak saçılacaklar, sonra benim evden çıkıyor. Ecdad ne yapmış, biliyorsunuz. Yani göbeğinden, yüzüne kadar olan kısmı örtüyor e ecdad. Zitanetten bile o örtüyor. Şimdi. Şimdi de fiyayet bir ediliyor birçok anlamlarda. Ben çoktan da kültürüm ama hani fiyayet ediliyor. Tek tük ancak bir kaderden satın alırken kendisi olamayan insanlar çıkar. Fakat yine de biz şey deriz. Yani öyle bir açık bir kimse oldu. Ve ne yapıyorsun? Der yani. Biz O da çıplak yedirmek. Demek ki çıplak bir yere girmek doğru değilmiş. iş. bir yere girdiğim bir yerde bulunmak doğru bir iş. Bu halisinden o anlaşılıyor tarihi bir bilgi Peygamber Efendimiz'in bilgiler istifane <gülüyor> ağır tamamen şey. tamamen bilmiyoruz evimde kaynağı ağır biletlere <gülüyor> <Pilip. Dene>, ne eder? <gülüyor> şurada bakalım biletler musun? hadis-i herifde alakçada plan şükrediyor hadis-i ne şimdi acaba biletlerine biraz lazım? aklım vardı, işte burada bak, buradan çıkart. Plajı kimler girer, nasıl girer, nasıl çıkar ne olur? Oradaki, oraya giden insanın aklı mı olur, kapatı mı olur, gönlü mü olur? İşler önerilerin, oradan bu gün mesela şu anda siz Ramazan'da, canlının içindesiniz ev akılında. Birçok, birçok Müslüman evladılar ki, şu anda belki evet, oruç oturtmadan, plajlarda El ele bir akdeniz gidip bir Aegea gidip, gidip bir biz bir bakalım bir oraları denize merdivenler ilim yapalım nasıl? Ne bilenler iş görüyor? Bak Allah azrail dedileri bakana da kendisine bakılanın ne kadar değil Onun için hayır görmeli insan. Yani oraya gider geldik bakalım kendisinden bir şeyler kaybeder. Fakat ruh hastalanmış, fakat bazı Kendisi girmesen bile, o ötesi yapınca, o kötülükleri görünce insanın gönlü kararına, gönül kararına da hayır gelmez. Demek ki biz edebli bir topluluğumuz. Bizim bizim yapımız böyle. Biz çıplığa bakmayız, çıplakta gezmeyiz. Avrupa'lar, Amerikalılar tutmak kadar yamyamlar, onlar açık gezer, bir şey yaparmış, onları bilmeyiz ama biz, Ayrı ki ülkelerin Müslümanlar bir örtülüyoruz. Örtülmek bizim ziyaretimizdir. Örtülü olarak geliriz, açılıp saçılmayız. <gülüyor> <gülüyor> Bu gelmiş. Kardeşini kenara çekmiş, ya bırak şu utanmayı bilen diye diyor. ona biraz şey yapıyormuş, akıl öğretmen diyor. Peygamber Efendimiz diyor bırak onu. Bırak onu. El-hayâ un-ve-nihâ. Utanmak imandandır diyor. Anlaşılan belirtisi. Kuduba'da utangacı olma, biraz seyyar filan diye nasihat ediyoruz anlaşılan bir şeye. Bırak onu diyor Peygamber Efendimiz. Utanmak imandandır. İnsan yıkanacak, ayar sahibi olacak, yıkanma sahibi olacak, temiz park olacak, iffetli olacak. Bizim eski topluluğumuz öyleydi, tertemiz bir topluluğumuz elhamdülillah. İnşallah yine öyle yerlerde vardır, bundan sonra da inşallah o güzel hasretleri muameze ederiz. Biz öyle bir tık olmayız, biz öyle çıplak olmayız, biz öyle açık olmayız. Bizim tipimiz, bizim anlayışımız, bizim devletimiz O görüp çıplak kampı, kampı kuruyor, hatta bizim memlekette de kiraladıkları yerler var ya, bilmiyorsunuz, duygunuzluğu, Ege'de bilmem nerede, aracılık kiralamışlar. İçerine çıplak girmek işe. Adam çoluk çocuğunu alıyor, ben çoluk çocuğunu alıyor, hiç üzerlerinde bir şey olmadan hep çıkıyorlar. Yani bir şeyle girmek yasak, çıplaklar kamp diyor. Şu hale bak, ne hale gelmiş insanlar? Ne hale gelmiş insan, ne dele düştü. Bir arkadaşımız, profesör arkadaşımız İsveç'e gitti geldi. Gözlerim faktaşı gibi açılmış gördü. Eyvah dedi, İsveç'teki anlayış, ahlak, bizim memlekete memleketimizden bittikleri. dedi. oldu dedi. Yani orada ödesenler yapıyormuş ki, orada biraz düzey tutuna yakın ya İsveç. Biraz gördüm, güneş gördüler mi? Çım çırpak çım baksa ve sadece seyiriliyorlar bir şeylere, Yolları. kenarlara yani neyse zengin kenarlara vesaire, güneşler dövdüler diye yani parklara, o ahlak ben nefede geldim bittik diyor, korkmuş yani oraya bir gitmiş, korktum da dövdü görüyor, <gülüyor> onun için İslam'a bağlılığını tıp tıpkı yapalım. Yani bu bir küçük hadis-i şerif, bir küçük meseleyi anlatıyor demeyiz. İslam mühim olan bir bükümdür. Kırmçı kırmçı kırmçı, İslam'a bağlı olur. Örtünüzde, adetinizde, anlayışınızda, yemenizde, içmenizde. İslam ne diyorsun, öyle yapalım. Taklite olmayın, ya, baymul derler İslâm. Ne diye taklit ediyorsun? Sen, bütün dünyanın alkışladığı ve aklı olanların da aklı dolayışıyla gelip, müthak ettiği bir güzel inanca kayıp. Hayağı ne gidersin, şey, örtünme ne gidersin, şey, ne gidersin. Saygı merhamet, ne bileyim? Sen onu bırakma. Ulan bak mesela Avrupa'ya, Avrupa hasta. Avrupa şu anda hasta adam gelip bizim memlekette çare soruyor. İsveç'in emniyet denen müdür gelmiş, bizimkilerle temas aldı. Gazeteler yazdı, seneler öyledi, senesini unuttum. Diyor ki, sosyal güvenliği sağlamışız halkımıza. İşsiz kalsa, Para geliyor, asla olsa hastanede tedavi olur. Hiç aç açık kalmaz. Her ihtiyacını karşılamışız insanlardır. Cemiyetin her şeyini uluslararası sokmuşuz. Fakat diyor, dünyada intiharda birinciyiz diyor. İsler. İntihar ediyor adam. E peki her türlü rahatlık, konforun var niye intihar eder bir adam? Karnını soktum pek niye intihar ediyor? Uğur aç. Bu açlığı doyamıyor. Bu hasta ruhu tedavi edemiyor. O bakımda intahl birinci. Sonra cinsiy suçlarda birinci izlemiş veya ikinci izlemiş on iki yani hani cinayet eden adam suç işliyor, firmak şey yapıyor, onlar da birinciyiz. Şurada birinciyiz, burada birinciyiz, ahlak türlükte birinciyiz, edepsizliğinde birinciyiz, ikinciyiz veya bunların çaresini aramağa geldik. Sizi inceledik, sizin cemiyetinizde bunlar az diyor adam İsveçli. Sizin cemiyetinizde bunlar az. Neden sizde az oluyor da bizde çok oluyor, onu anlamak için buraya teknikli e geldim, sizden nasihat öğrenmeye geldik diyor. İsveçli. Neden? Bunun bir eksik cevabı var. Kısa bir cevabı var. Biz Müslümanız. O dinsiz, o kafir, o kâfir biz iman Biz Allah'a inanıyoruz. bizi Resulullah terbiye etmiş. Resulullah'ı da Allahu Teala terbiye etmiş. İnsan tabiatına uygun bir terbiye sistemimiz var bizim. Her şeyimiz güzel. Bu hep bizde Biz de ihtilamigramız. Her şeyimiz güzeldir. Her şeyimiz daha da güzeldir diye yavaş yavaş, yavaş kaçırmayalım diye iyi hallediyorum. Evet. İkinci hadis veriyorum. Güzakân esnâni yetenâ cenyâni velâ tedbûdû beynâ illâh. Velâ tedbûdû beynâ illâh. Bu hadis-i şehrin de bir nefice adâm-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor, kişi kusurdaşır. Yani gidip aralarına nasıl bulman, girme. Bak ne kadar saygılı ne kadar güzel. Hani 1400 yıl önceki çöldü hani çöl kanunlarıydı. Bak ne kadar güzel edep terbiye. Buna benzer bir de terbiye kaideleri var inşallah. İki kişi konuşurken, sessiz sessiz konuşurken gidip aralarına girmez. Bir de rahatsız edersin herhalde. Bir şey gizli bir şey konuşuyorlardı. Sen gelince geçmek zorunda kalırlar, senden utanırlar, sıkılırlar, Biraz sana duyurmak istemediler, sen yapma. Bak İslam ne kadar karşı tarafa saygılı, hiç yüzmek istemiyor çünkü, kırmak istemiyor, eczalandırmak istemiyor. Hatta hadis-i şerife geçer ki, bir toplumda iki kişi fısıldaşmasın. Neden ötekiler alınırlar? Bunlar bizden ayırtına kısırdaşıyorlar. Acaba Alec ile konuşuyor? Bizden saklı neleri var? Yani ben onun yakının değil miyim? Onunla konuşuyor da niye benden saklıyor diye kırgınlık olur. Hiçbir kişi kısırdaşmasın diyor. Bir de bunun içine şey de dahil. Yabancı bir gülde de konuşmasın. Çekiyorum kişilik bir kalabalık var. Sen birbiriyle come here bilmem ne filan soruyorsun. Kıs kıs kıs kıs. dedikleri Kıspıs gibi oluyor yani. Başka bir dille konuşuyoruz. Çerkesçe veya Lazga veya neyin bilmiyince, ne pravdülü almadı, neyse yani. Neyin bir, bir o da gizim bilmiyordu, o da doğrudur. Hak dilimiz böyle incedir, her türlü edeli öğretilmiştir. Sonra bir başka böyle konuşmayla ilgili edep var ki, bir kimse size bir ses şey söylerken iki tarafına bakıyorsa, ondan şöyle bir sözü başkasına açmayın diyor Peygamberlefe. Ne demek? Bakındı ya iki tarafına bir şey duymasın diye, kendi bir sır gibi bir şey söylemeyi diyor. onu başkasıyla aşağıya İmam Umam Şafii Hazretleri diyor ki, sen bana sırrını söylediğin zaman, ben diyor, onu diyor, saklamak bir durumum, benim göğsüm kabir gibidir diyor, gömelim onu diyor. Yani ölmüştüm <gülüyor> o sözü abi, bir daha hiç çıkmaz. Abre gömer Hiçbir şey söylemeyecek. İçsek iki tane odakı merak severdi. Daptanak Demek ki bakkesini duyması istemiyor. Söylemeyecek. Yaklaşımayacak mı? Başkasının bir günde sığlığını bakarak İslam böyle ediyorlar. <gülüyor> İzâkâne ahalifun fakiren vel yedde'bi nefsî Bu imkâne adnûn kökü iâdûn Bu ve alâzî karâbet edilir. Ve imkân-ı hatrım, ve hâhînâ Bu halis şerifte elindeki, elde geçen haddî imkânları bir insan nasıl tevzül edecek onu anlatıyor. Bir insanın eline bir varlık, bir hediye, bir para, bir miras, bir kazanç, bir şey geçti eline. Eline bir imkân geçti bir yerler. Ne yapacak? Ve imkâne faturen fedyebde binefsin, eğer kendisi muhtaç fakirse önce kendinden başlasın, önce önce kendisinden başlasın. Yani kendisini doyursun, çoluk çocuğunu doyursun, kendi ailesine bak, eline bir insan geçmişse, birbirine bir şey vermişse, önce kendisindir. Çünkü mesul, kendi yakınları muhtaçken başkalarına hayır yapmak doğru değil İslam'da. Zekatı bile yakınlarına vermesin değil. <gülüyor> Yakınlarındaki bir de herkes muhtaç başkalarına açıp bakar da sen getiriyorsun öbür taraftan başka yere veriyorsun. Hatta onun için bizim hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki, bir şehrin zekatı hayırı o şehirde kalmalı, öbür şehirde gitmemek. O zaman aklı var, madem geldiğine bak. Her bedenin zehirini kendi bedesine hizmet etsin de şey yapacak. Orasını geliştirsin. Peki, eğer fazlası artarsa kendi ihtiyacını gördüğü fazlasını ne yapacak? O zaman kendisinin bakmak bakmakla gönüllü olduğu kötü kimselere versin. Yani evinizde elinin altında olan kimselere versin. Gene artarsa gene fazlası varsa o zaman akrabalarla versin. Gene artarsa o zaman sağ olan şuraya, şuraya, diye, şuraya, şuraya diye söylemiş Efendimiz bu sözde eliyle de işaret edilmiş sola efendim dağıtma. Demek ki hayırları yapmakta sıralama gerekirse yakınlar doğru olur. Sadakalar, zekatlar, hayvan senatlar, hediyeler vesaireler mısıralar oldu. Yakınlarımızın bize yakınlığından dolayı daha başka bir müslümanlığı vardır. Müslümanlık yakınlığa çok dikkat etmiştir. Akrabalığa çok dikkat etmiştir. Akrabaların hukukuner bir ayeti bize emretmiştir. Ama bu cevahları görev gözetini kolayın, onları onları biraz daha yakın bir ilgiyle takip edin, ara kesmeyin, yardım kesmeyin. İlerken ya bu kıyametin mu diye, eyle evna açıp değil. Kıyamet günü olduğu zaman seslenilir, çağrılıp denilir ki, eyne evna açıp değil. 60 yaşının 60 yaşının yaşları nerede? Yani 60 yaşına ermişler. Kimler? Nerede onlar diye seslendim. Ne hüvel ömrünle ckarın mahtala evrenin ahireti sahiptedir ve <gülüyor> bizim sahiptedirle icarettim. Bu öyle bir yaştır ki diyor Peygamber Efendimiz. Bu öyle bir miktar yaş miktarıdır ki Allah ﷻ bir ayet yerinde buyurmuş ki soracak mı? Emreden muamide ettim. Ey insanoğulları biz şimdi yaşatmadık mı? Muamiden eylemedik mi? Yaşatmadık mı? Ne kadar? Öyle bir müsterse, fayetecekleri, hizmet edecekleri, Hakkını başına toplayıp, Allah'ın emirlerini duyup, rasihatleri tutar, tutmuyorsa, tuttum. O kadar müster bir yaşatmadık mı? Yani hemen dünyaya bir sokup, bir çıkartmak, daha etrafı anlayamayacak kadar bir kısa zaman içinde almak zorunda yapmadık da bayağı bir ömür verdik, bir fırsat sanıyıp da şey yapmadık mı, sizin doğru yola gelmenin için size imkan sağlamadık mı? Böyle bir miktar ki, doğru yola gelen geldik. İslah olan, ıslah oldu, siz neredeydiniz, sizin aklınız neredeydi? diye soru yaptık Allah olsun. İnsanın tarihi eşek değişik şey, mevzam saygısı oluyor. Dünyayı anlamak oluyor, tedirileri az oluyor. Biraz de içinde tüyübüleri yoktur oluyor falan. Böyle bir devlet var. Oluyor. Ondan sonra bir evlenme devletiyor. Ve kırkın geçtikten sonra, kırkından sonra azana teneşif hazat ettikteniz. Yani kırkından sonra hala insan adam olmamışsa, hala iç bile kumarda, hala şey, evapur peşinde koşuyorsa çıkmıyor sonrasından sonra hiç olmazsa şöyle kendisini derneye toplayıp 1 lira girmiş olması lazım. 60'a gelince de artık iş adam akıllı böyle bir, bir hale geliyor. Olduğu zaman Kâfır'ın yaptığı işler bir tüktür. Bir ameliydi dedi. B burada da Ba'ı Tadiye. De, Bu rüfe bilir demek ama B ile mütaati oluyor manatı şükür, kâfire bürdürdü, sen şunu işlemiştin, şunu işlemiştin, şu halkı yemiştin, bu nâneyi yemiştin, şöyle karıştırmıştın, şu zararlı mızır dişleri yapmıştın diye kendisine bildirilir. Ve cahede ve kâsama inkâr eder ve çekişir. Yok yapmadım etmedim, kâfiri orada da gene böyle mızık çıvır çıkartacak kendisine mahkemede böyle şey yapılırken. Melekler de çekişir. Peykali Lemu ha ula ha ona denir ki işte düşünmen kontrular. Kontralar onlar söylüyorlar işte işki iş bitti işte, işte plan ceyi dövülsün işte şu işi yapmışsın işte bu işi yapmışsın diye kusurlarına komşuları şahit gösteriliyor. Yeşelediğine göre işte komşuların kendine aleyne şahit ediyorlar denir. Peykali Peykali Kederi, der ki yalan söylüyorlar. Şahitleri de yalan ishal eder. <gülüyor> yakulu bazı kalim elef der ki, ehliklere aşağıya tüken, işte ailen, işte kabilen, onlar da senin böyle yaptığına sahip. yakulu Kederi, gene der ki yalan söylüyorlar, onlar da yalan söylüyor. İşe artık tamamı halkı başından gitmiş, ters şey yapıyor. Diğerse diyor, geç dedi, Eşletim. ve der ki, yemin edin, ve yahlıkun, onlar da evet, vallahi ibn-lâhi böyle yaptım ben diye söylerler. Böyle dedi ki, ben söyler, Hümme yüşüm ve humullâhu. Sonra ondan hepsini Allah kutturur, ve teşhedü alehum ensine tutur. Dillerin şey aleyhissine şahit edildi der. Yevme Seçörü Aleyhissin'in ayet-i gelmelerine de geçiyor. Bu insanların kendi dilleri derdi aleyhissin'e de patlayacak. Hatta elleri ayaklara konuşacak, evet ya Rabbi, ben ayaklar olarak bu yola gittim, evet, ben bu hırsızlığı yaptım, bu el, el şahit edecek. Yasin Suresi'nde de bu ayet-i gelmeler bakmıyor. O zaman, diyecek ki, Nime de şahit tüm aleyhâ? Burada değil de, hani de, o ayet gelmeden şöyle. Ya niye sen benim Aleyhine şahid etsin? Sen benim azam değil misin? Sen benim yurt yurt değil misin? Niye benim Aleyhine şahit getir diye itiraz edecek? O söyleyecek ama, diyecek ki, o da entekan Allah'ın nedir? Entekan Allah'ın nedir? Her şeyi konuşturan Allah, benim de konuştuğundan bir çare ne? Mümkün mü konuşmamak? Böyle oldu. Buradan çıkan ders nedir? Yani bu dünyada yapılan şeyler şahit edildiği gibi Allah Azze ve Celle bu Allah imkan verecek, kurtaracak, böyle takdir edecek, insanın azalarını bile yaptığı günahları kabul edip söyleyecekler, bildirecekler ve yürüdüğü yolu bunlar Allah tarafından böylece o şahitlik sonra after cehenneme çıkıyor. Komşular, aile, akraba haklı olarak kalın. Aleste olduğu gibi uzurlar da aleste bulunur. Dil de aleste şahitlikte bulunacak, haklı söyleyecek yani. Gizleyemeyecek Biz hiçbir şekilde devletlere girdik. Yani bu dünyada yapılan hiçbir şey bizlik kalmayacak. Bu dünyada yapılan hiçbir hayır karşılıksız kalmayacak. O men ya men bıstal eder dedi, ayran yere ko. O men ya men bıstal Hepsinin malzemesi olduğu. Bu hesap duyurusu çok önemli. Bu hesap ve ahiret inanıyor. Bu hesap çok önemli. Eski dinlerde bu bilgilerin olduğu var ya da unutulmuş. Eski dinlerin mensupları bunları çok iyi biliyorlar. Mesela birlikte bir sağlam bazı Ahiret ilinci yokmuş. Ayetler içinde kaldıklar. Ehli kitap, Tevratları var. Bir Ahiret ilinci yokmuş yani. Ve bir yer bir ahırı, bir Müslüman kelimelerinde bildiğimiz. Ya birlerinde öyle bir ilinci. Yani Ahiret ilincine ait şey tam sağlam değil. Ama İslam elhamdülillah dünyayı Ahiret'e her şeyi, her türlü güzelce temsil etmiş bize kadar da gelmiş Ahiretler. Bu dünyadan sonraki başka hayat var. Bu dünyadan sonraki o hayatta bu dünyada yaptıklarımızın hiçbir hesabını verir. Hiçbir şey değil mi? İşte insanı iyi insan yapan, kamil müslüman yapan vesile duygusu altında tutup da efendim, polis görmese de müddetmiş görmese de hakinden uzak yerde de olsa dağın başında da olsa şerri işletmeyen bu duygudur. En kıymetli iman yani Mimanı en yani kıymetli bir kümmetlerden birisi ahliyata iman. Arkadaşlarımızdan bir gruptan Afganistan'a gitmişlerdi. Cephede de öyle gidelimken hali arazide kiraz ağaçları görmüşlerdi. Yani dağ, belki dağ kirazı. Almak istemişler, mücahitler demiş ki alma, alma, dokunma, elini uzatma. Niye? Bizim malımız değil demişler. Bizim balıklı değil, bizim balıklı olmayan bir şeye elini uzatırmak, Allah bize zafer vermez. Allah bize masur ve zafer etmez Biz ona isyan edersek, zafer mümkün olmaz diyorlar. Harama, harama el uzatmak yok. Yanlış bir şey yapmak yok. Böyle evet. bundan muhabbet olayım, bu konusların karşısında da burada. Böyle insanlar görürler. Devirir bile. Devirir bile ülkeye. Daha daha neler yapacağız diyorlarmış. Ya bir bakalım, Afganistan kurtulacak da, ötesi var diyorlar. İman mı? Hakval. Neden yapıyor bunu? Ahiret ilenci var Eğer bu boşluğun bu şeylerin hepsi kendisi bu dünyada bu dünyada yaşadık yaşadık bitti yok öyle değil Senin sabota yüce sen benim imanımı tahrip etmek istiyorsun sen beni yıkmak istiyorsun eğer cennetle cehennemde bu dünyada senin başına çalırsın o yanlışlık ile sen yani otobayı karıştırmak istiyorsun. İslam'ın en güzel inançlarından birisi ahiret inancı. Sen ondan soyulacaksın. Çıkacaksın bu dünyadan. Ondan sonra bu dünyaya bir daha gelebilsen o patlasın çam yelesin seyrede mad arkadaş. Bu dünyada mutlu olmak senin elinde değil. Daima çözülüyor. Böyle diyor. Aç mutluluğun elinizde diyor. Kitaplarını aç Avrupa'dan. Ya madem elindeydi niye bu kişiler şimdi şöyle yapamıyorlar mutlu olamıyor? Niye, niye Amerikalılar ithal ediyor? Niye meşhur şeyleri, ahdestlerin şeyleri, o kadar kalıyor, parasını, kısma ithal ediyor? Bu dünyada ne yaparsan yap, yani kendin demek istiyor, kendini aldatabilirsen, vicdanının sesini boğarsan vicdanını rift ses çıkartmasın, sen onu böyle avutabilirsen, bilesen, ulda bilesen, gülen işler yani cinler bir sızı sızlamasa mutlu olduğunu yenide dedikleri işine bakın. Gülen işlemeye devam demek istiyor. Altında o mana var, o hainlik var. Mutlu olmak elindeymiş. Ne demek nerede elinde? Allah bu durumdan fitil fitil getir. Adam burda burda biz gülen işler, mütevşil işler, bir cinayet işler. Bildiğin o onu yakala, kahbeder onu. Cehennem adetine atılmaz gel, alev vermesin de yerdir. Geçen bir kitapta okudum. okurum. Nasıl ölmüşler, av Al, alın ya şunlar. Ne korkunç şeylesin, neler anlatıyor? Bir şey, alev görüyorum, beni yakıyor, filan diye diye ölmüş. Gözülemlerde kaldırmıyor ya, tamam, öpüldü süreden. Yani neler görmek Böyle öyle söylüyorlar şey mı? Hepsi bir çeşit küfür. Yani biz hedefi hedefisizsiniz, yani biz bizsizsiniz Müslümanlar. Hepimizin hepimizin içindeki o iman cihetleri, bu kafirlerin, bu zalimlerin hepsinin bir tekmeleri var, hepsi hırsız. Bu ideoloji sahipleri var ya, çeşitli felsefeler, çeşitli ideolojiler, o kitapları dolduran felsefeler var ya, hani o ideolojik sistemler var ya, filozoflar var ya, hani o kitli propagandalar var ya, Onların hepsi hırsız, Niye almak istiyor? Senin iman cevherini almak istiyor. Kalbinde iman cevheri var, elmas gibi, kullandık gibi, yardım gibi, o iman cevherini çalmak istiyor. Kimisi öyle çıkmış, kimisi böyle çıkmış. Kimisi cennete, cehenneme inanıyorsun ya sen. Diyor ki cennete, cehennemde bu dünyada da. Bakarsın bir şekilde. Kimisi mutlu olmak elindedir. Kimisi gel diyor ruhçuluk yapalım diyor, ruh çağıralım diyor. Bak, masaya kıkır bıkır bıkır diyor diyor. Bilmem, ruhdan haber geliyor diyor bilmem ne diyor falan. Efendim, bütün dinden aslı esası birdir diyor. Herkes bir başka yolla, hepsinin kastı senin imanın. Kastı bu. Yorgan giderse, e, giderse kavga da eder, yorgan giderse kavga da eder. Sen imansız oldun mu seninle hiç ilgilenmez. Sen imanlısın ya, korkuyor. 45 milyon imanlı Müslümanlar. Amerika da korkuyor, ülkeye korkuyor, Balkanlar da korkuyor, Yunanistan da korkuyor, hepsi korkuyor. Ne yapalım? İmanlardan mahrum oluruz. Tüpün içindeki malzemeyi sıktıktan sonra tüpü ne yapıyoruz? Kaldırma diyoruz. İçiklikler, tüp boşaldıklar sonra. Senin imanını alacak, ondan sonra hiç bilmez. Hep senin kaskı olur. Bütün dönen dolaplar, mireler, oyunlar hepsinin imana kasıptır. Sımsıkı sarılacaksın, Kur'an'a sarılacaksın ve Allah'a sarılacaksın ve boyunca bir yalongu Aman Rabbi, nice var katıtmış, nice alimler var katıtmış, nice küvecefler var katıtmış, nice küvecefler var katıtmış, nice senden başka bir yardım edecek kimse yok, medet Ya inayet Ya rahmet Ya ''Beni bana bırakma, beni kendisi nefsime bırakma, aklıma bırakma, şeytanın karşısında yâzim kısım bırakma, beni nimanımdan etme yarabbim diye yazılırken Herkesin karşısında var, şeytanın karşısında o, düşmanların karşısında o. ''İzâkânâ aleyküm müverâû i'nurûlâkûm fissalâtu ve zekâtu ve cihâdû zîsevîn illâhîn fâkât harramallâhu aleyküm seddâhûn ve halletmesini salâtu haritâhûnûn'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un' Bu da bir hadis-i şerif tirtti. Talib-i. bir hadis. Belki de bu zamanda da vardır. Zizâkâhâ aleyküm bunara. Sizin üzerinizde komutanlar olduğu zaman başınızda idareciler olduğu zaman. Nasıl? Namaz kılın, zekâsınızı verin, aman cihat edin, cihattan geri durmayın dediği müddetçe ne zaman? Hangi yolda cihat? Pi sebi dinler. Allah yolunda cihat ettir. Size emrediyorsa, o emirler, o komutanlar, o deisler, o hükürler, size namaz tutuyorsa, zekat ver ha diyorsa, Allah yolunda cihat et diyorsa, Fakat Allahu Aleyküm Sebbahı. İşte bu durumda olanlara sövmeyi Allah size haramdılar. Allah kahretsin, böyle olsun, böyle olsun, filan ki alemde e, Ve es onların arkasından namaz ve helal olur. Malum, imam kimdir? İmam, en derdi, en yüksek seymiştir. Cuma namazını kim kıldırdı? Devletin reisi kıldırdı. <Gülüyor> kim kıldırdı Cuma'nın reisi? Devletin reisi kıldırdı. Nereye e, yetişemiyor? Vekil gördü. Aslında şu şurada gördüğünüz bakan devlet değişimi bakan. Oradan çıkacak, müslümanlara seslenecek. Kendisi namaz kılacak, efendim, efendime çıkacak, kıldıracak, kendisi kılacak, kıldıracak, başarabiliyor, seslenecek. Arkasına namaz kılmak cahil olur, istiyor o zaman. Yani böyle böyle yaparsak. Sizin başınızdaki eminler, size namazı emrederse, getirde emrederse, Allah yolunda zihar emrederse onlara söylemek size haram olur. Aletine konusunda haram olur. Arkalarında namaz kılmak helal olur diyor. Hadis bu. Buradan tabi çıkacak derslere, çıkacak derslere gelirse demek ki eğer idareci durumundaysa bir sektör var, Fatkulu var. Ece Fatkulu'nun sert derdi giderse gider. O zaman bize şu dersler çıkıyor ki emrimizdekilere namazı emredeceğiz. Allah'ın emirlerini tutmayı emredeceğiz. Allah'ın da cihad etmeyi emredeceğiz. Aile isim hocam başka hiç kimseye sözlük geçmez ailelere. Ailelere namazı emret bakalım. Ekme sorulara. Ya emri yani kendine namaz kıl, ailene de namazı, hanımın namaz kılar mı? İşte ben sahibin devrisi onunla evlenmiştim de hocam, ben evle bakıyorum ama ona da evle, o da kılsın. Çoluk çocuk, hocam daha onlar küçük büyüsünler, yok, yemek yemesi biliyor mu? Ben acıktır, o zaman nasıl şey yapıyor? 12 yaşına geldi ya, miyim, bülüvaya geldi tamam, ondan üstü tutuyor. 7 yaşında alıp bekliyordum, çocuğunu Efendim aklı ererdi, ermezdi, Allah'ın onun namazına ibadetine ihtiyacı yok. Ya sanki bizim ibadetimize ihtiyacı var mı Allah? Kimsenin ibadetine ihtiyacı yok. Böyle rahat ediyor. Koca proje kafasına saç kalmaz akıldan. Efendim, gelmiş e, hocaya çatıyor. Sen benim kendime ne diye namaz kılmayı elbettin? Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok diyor. Vay şovsunlar. Allah'ın Allah kimin ibadetine ihtiyacı var zaten. Senin ibadetimizde ihtiyacı var mı? Benim, bizim oruçlarımıza ihtiyacı var mı Allah'tan? Biz biz muhtar dolar, biz biz kapıda dolar, biz biz direkli, biz biz isteyen, bize yarıyor. Tuttuğumuz doğru bize yarıyor, kıldığımız zaman bize yarıyor. Allah'ın emirleri bizim düzelmemiz için. Biz Allah'ın emirleri tutsak, biz aşık ki insan olur. Ne hüsvet olur, ne hürsülük olur, ne gülüm olur, ne harçlılık olur, ne hastalık olur. Büyük idliyatı olsun sanırım. Peygamber Efendimiz'in zamanında İran'dan tabip gelmiş, aylarca durmuş, bakmış hiç kendisine bir aylardeden yok, kalkmıştık. Doktora ihtiyacı yok, gelen Resulullah var, İslam var. İslam'ın emirleri taktik ediliyor. Doktora ihtiyaç diyorlar İslam. Ahali kere gelip gereken, istememiş gerekmiyor. Hepimiz hastanelerde dolaşıyoruz. Demek ki emredeceğiz, namazı kılınırız emir makamındaysan yanındakilere namazı kıl diye emir. Allah'ın emirlerini tut diye emredin. Allah yolunda çalış diye emredin. Allah yolunda cihad. Kılıç almakla değil de emredin. Kimisi kılıç alır, kimisi kalem alır. Kimisi diliyle döner. Kimisi de mücahitlere su taşır. Herkesin de kılıç alması lazım değil ki. Kimisi savaşta mücahitlerin yaralarını sarar. O da cihad. O da çünkü cihat onsuz olmadığı için, o da cihat, cihadın bir parçası. Cihat et bakalım. Yani, Allah yolunda cehdet, sark et bakalım rabdini. Yeter dünyayı <gülüyor> bu dünyayı uğraştık. nice bir besleyesinin dıkkatiyle kâhmeti, düştün dünya zevkini unuttun kıyamete, ne olacak kıyamette halin? Ben söylüyorum anlamıyorsunuz, sözler kasım geliyor, yavan geliyor. Efendim, bu asırda ondan diyorsunuz, böyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz. Peki Allah'ın huzuna zaman ne oldu? Bu hesabı ne kadar keseceksiniz onun için kendin dava yükü kendin olunduktur terzi terimin emniyet İslam'a çalışın dedi. İslam için gayret sarf o ders çıkıyor. Başka hadis rivayetlerde de geçiyor. İdareciyle bize dua ediyor. Ne kadar? Dua etmek. Yarın şu kadar para ver bir dua ediyoruz. Hastaysak Ya Rabbi sıhhat terbiye dua ediyoruz. Ya Rabbi, şu benim çocuğum ıslah diye dua ediyoruz. Ya Rabbi şu imkanı geçin diye dua ediyoruz. Biraz da şunlara dua edin. Allah izn edilsin ki oluyolar doktor. Hayırlı işler yapmalarla doktor. Ramazan. Bir tanemizin duası patsa, bir tanemiz dua ağzı dualı bir kimse olsak. Yaşadık o zaman günün cihan altı doktoru. Çünkü. İbadetlerinin iyiliği, arkada bilen iyiliği olmaz. olmaz. İbadetlerinin iyiliği şahane olur. Şahların iyiliği şahane olur. Kötülüğü de çok fena olur. Onun için, ilerden birisi demiş ki, bizim eski bir arif-kâvit intamaldan, müsaadını söyle demiş ki, ''Lâd etim, bu evimde de, vatkanlara sövmeyin, ve'l-Ullâh-Ellâh'ın onlar için Allah'a dua edin, biz İyi insanlar o diye dua edin. Ve innen selâhân, bir yoldan iyi olmazsa yapın. Nefîn Dua edin de mesela Düşünün, hükmet yemeyen, taksit etmeyen, gece çalışan bir vali düşünün. Bir kaybaktan düşünün. Gece gündüz oraları, güzeltti, tanzim edip, eşimlendirip, millete işler edildi. İyi oldun da her gün bir de kötü oldu. Şuradan para vermesin. Bir şey yapmam. İhtiyar Yok bu iş olmamış. Şurada yap öyle geliyorsun. Yapacak bir işim yoksa çek. Yok yok. Araç çıktı. Yine çıktı. Yine çıktı. Bu halde bir şey yapamıyorum. Yine bir Evet. لِذَا كَانَتْ اِنْ دَرْجُلِ اِذْا اَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا كَأْ اِلَّهَمَا كَيَامَتْ اِشِقْ قِرْضُ İnsanın iki tane zevgesi olsa, diyor Peygamber Efendimiz, aralarında adalet etmesin, eşit muamele yapmasın. O zaman kıyamet günü bir taraflı düşük olarak gelir ceza olarak yani ben adaletle hareket etmedim diye kendi vücudunun bir dertli eşit olarak değil. İslam'dan malum bir taat, bir devcan meselesi var. Yani devdeler birkaç tane olabiliyor. Dörtte kadar bir var. Bismillahirrahmanirrahim. Senki hırhâ, mağabeyi, misai, mesnâ, ve hırhâ ve hübâ. Ve ayetlerinde böyle bir itade var. Fakirler buradan bize çok kaldırıyor. Çok, böyle hızla, hücum ederler, Avrupalılar diyorlar, bak işte dört tane kadına müsaade etmiş İslam diyordunuz mu ya? Bir de iyi bil diyorsunuz bilen gibilerden. Kendilerinin kaç tane gayrı metresi var? İslam gayrı meşru yapmıyor, İslam kadının haysiyetini koruyor. Gayrı meşru da fırsat vermiyor. Öyle şey yok. Yapacaksam bu işi, nikahla, ölçülü, güzel, rıza ile, kararayı ile, kudu ile, şerefi ile, hayfiyet ile, dua ile, ileri ile yaptırıyor. Şimdi Avrupa'da istatistikler yapıldı, bir şeyler yapıldı. Meşhurları, şunları, bunlar ne yaptıysa olur birkaç tane dörtlü var. da hangi? Böyle çocukları oluyor. Meşhur yazarlar var, Resulantizler bilmem, Aleksan bilmem, böyle akrımda yanlış kalmadıysa babası dedi? Bilmem işte, derdi bir şeyi vardı. Efendim, dedi? şansa diyemeyim, başkanın öyleydi. Babası belli yok. Babası yok. Anası Bu mu daha iyi? İslam'a saldırıp duruyorsun. İslam sağlam bir koymuş. Kadın öyle şey yapmıyor. Hukuk, hukuk sahibi ediyor. Sonra kadına minil diye bir şey koymuş. Hayır benziyor yetimli bir para veriyorsun evine. Yani bocansan bile kadının bir hukuku var, haysiyeti var. Orada da kadının şeytanın âledi gibi bir şeye parlanmışı, itibar etmezlermiş yakın zamana kadar. 16. yılında aslında Avrupalı Fiyozoflar Peygamber Efendimiz'i başkan seçiyorlar kendilerine. Aferin, yaşa! Kadınlar haklarını, kadınların haklarını atınlar önce sen ışık tutmuşsun diye. O Volterler şunlar bunlar. Mekiyeler yazmışlar Peygamber Efendimiz. Mesela her yönden bakmak lazım yani bir taraftan bakıp teşkürtü falan ile konuşmak iş değil yani bunu konuştuğumuz <gülüyor> yani ama aynı nizam Allah Allahü Vahyülürler onu icad edip oldu ama her böyler der böyler ömerim kadınların adedi çok olur erkeklerin adedi az olur birkaç adedsin imaye eder diye anlatıldı evet ama eşit muamele. Aksimdik etmeyecek, durduğuna riayet edecek, birisine tamamen meyledik, ötekisini boşanmış gibi bir kenarda tutmayacak diye ayet-i de bildirilmiş. Her evet, her şeyde adalet var yani. Biliyor musunuz, Şeylerden Amerikalılardan bir Yahudi kurulacak, Müslüman oldu, Meryem denilen, Yahudi asıllı. Yahudi asıllı, Maryam Cemile. Amerika'da yetiştiği için Yahudiliği iyi biliyor, Hepsi ailenci ve Yahudiliği. Ondan sonra Hristiyanlığı ilgilenmiş, iyi, i̇yi biliyoruz. Tatmini olmamış, Yahudilikten tatmini olmamış. Hristiyanlıktan tatmini olmamış. 70 günün felsefe olmuş. Felsefe takmin etsin diye beliriyor. Felsefe kimi tatmin etmişti. Her kilo bir başrolak söylüyoruz. Ondan sonra iptal ediyor, üniversite. Felsefe kimi tatmin etmişti. Felsefe de de ana dönük ulanmış. Bu da mümkün olabilir. Neyse bunlar maddeler ayrı kitaplar Türkiye'de sürmülür kitapları da. Asıl söylemek istediğim nokta Pakistan'da ölmüş bir kadar, bir adamın ikinci karısıymış ve çok mutluymuş. Haberini gördük ya. Pakistan'da ikinci annemle birlikte kalmışlar. Çok İdak kana Bu ve o Bu hadis-i şerif hanımlarla ilgili bir hadis-i Tabii hanımların bilmesi lazım ama beylerin de bilmesinde fayda vardı. Çünkü öğrettiğim seneşinin şeyi vardı. İlkinde olduğu kimseler vardı, yani hanımlarda. Şimdi malum hanımların ay bakılarından bir hali olur. İçhamda ayı yok yani, her şeyi öldüğü gibi e, bildirmek babında böyle şeyi konularla geçebilirlerdi. Efendim, ay bakılarından bir şey vardı. İşte böyle bir han olduğu zaman ve onun rengi siyahsa tamam o zaman diyoruz o zaman bir maruzdur böyle olduğu zaman namazı kılamaz. Yani öyle bir kadın namaz Ay başı halı devam ediyor, gece devam ediyor, bu yüzden namaz kılamadı. Eğer günlük düşükler gibi an günler biri doluysa, doluysa ay gece hangi halı namazı bıraktı, <gülüyor> Yani günlük müsabat ay başılarında namaz mıdır, namaz veriyi artık etti böyle, ama baktığımız zaman o zaman paket al, namazını koy, o gün namazdan hiç çatlamadık diye şeyler olmalı. Buna kutus kitaplarında söylerler, şey demin içti işte, ağzı verler, bir iki ayı, ayıdaki ay, ay, kanı de işte böyle bir hastalıktan olan şeydir, Öyle bir insan namaz kılıcaktır. Kanı aka akadır oldu, özür dursaydım, namaz ve oruç kılıcaktır. Onun için kadınlar tek seyirte bu halleri bilmediklerinden hata ederler. İbadetleri, motiklerini bilmezler. İbadetleri yapacakları ki, yapmazlar. Yapmamalar lazım, geldiği zamanlarda da yapma durumları olabilir. Ne düşünceler yaparlar? Bunları öğrenmek, öğretmek lazım. Erkeklerin de hani, düşünmedir, yıkanmak nedir ona öğrenmesi lazım. Geçen de bizim arkadaşlardan birisi müteahat bir var. O zaman beni çağırdılar. Evet, beni çağırdılar. Biliyor musun ne bilmiyorlar? Ne tane böyle şeyler. Evlenecek. Ne günleri falan. Öğrenmek, öğrenmek lazım. Bunları Öğretmen belli bu bir ölçüde tutmak lazım. Öğrenmek lazım. O olarak daha kucak gibi olmaz. Görünür da o şeyleri bilmesi lazım. O kadar bilmesin. Sizin de bilmeniz lazım. sizinle de ilgisi var. Hem söylerken, başka bakımdan da gerekli bir bilgi. Bizde kâne bil Avya İddallah diye derecesi var. Bunun Allah bilgisi bir derecesi varsa, dem yemelse, dem yemelse, henüz ona ulaşmamış derecesi varsa, ya da onu ona ulaşmamış derecesi. Okudu o derece ulaştı mı onun dünya. Sonra dünyada bir bela durumlarıda bir sıkıntı hali olur. Tüm basabara sonra ona sabit o da sabretti o beladan. Aleyh belayı bir neydi bir şirket derece o dereceye ulaştırdı. O kadar adil Buradan ki, Allah söylüyor ki, Allah-u Teala Hazretleri bazen insanın eyle bir sıkıntılı, bir ihtilalı bir şey verir, bir bela, mutibet verir. O, derecesi aksın değil. Yani belaları insan istemeyecek ama belalar gelip hesap edecek. Malınıza bir bela, sıkıntı geldi, canınıza bir elef, tedar, hastalık geldi. Efendim, canınıza sıkacak bazı şeylere uğradınız, hadiselerle karşılaşmak Aman sabır. edin. Sabr ederseniz ecir var, takın ağırlık, her yâd-ı kirâne itiraza kalkışmayın. Allah'ın bağlamızı etmeleri sevmez. İtiraz edersin, sevmez. Benim takdirime rüza göstermeyen, benden gayrı Rab arasın kendisine buyuruyor Halim Gersler. Benim takdirime rüza göstermeyen, gitsin, benim hükmden gitsin, benden başka Rab arasın. Nereye gitsin? Kime başvuruyoruz? Takdirde rüza göstermeyen. Ama onun mükafatı var. Yani insan bir böyle kutubede sabrettiği zaman derece alır. Bir hikaye var bu hadis kitabında. Tam oldum, onu onu anlatıyorum da de, dersi keselim. Yani daha oldu. Eski devirde bir adam yaz, Allah'ın iyi bir konuymuş, ölüm öne düşmüş. Ateşler içinde koranıyordu. Bir bardak su içti istemiş. Su. Su verim var edemez. Yuhun teslim edecek, bir bir şeyler bir barda su vermişler. Tam içeceği sırada, bir saat bir şey, su dökülmüş içememiş. O hesabı da yuhun teslim <gülüyor> bu tarafta da bir zanim, kafir, haim, alçak birisi varmış ki, yaptığı zülümlerin haksızlıkları üzerinden haddiyesi alıyor. Yatıyormuş, o da tam ölüm vakti gelmiş. Olmadık bir meyve istemiş canım. Harz edelim mesela Muz istese şimdi insanlığında yapılacak veyahut Ananas istese veyahut Mango istese taa su ala da mı getireceğiz Yani o acayip meyveyi. Böyle bir olmadık meyve istemiş. Allah-u Teher Hazretleri meleklerine emretmiş. O meyveyi getirmişler, onu yemiş, zırt kımlanmış, neler öyle söylüyor. Şey. Bir şeyler de melekler, menkabe yani şartlarda yazıyor, Demeklerdi ya, yani, ben bu işi hiç anlayamadım. Bu sevgili kulun çok sevgili kul olduğunu biliyorum. Derecesi yüksek. Su istedi, suyu içip gelmediğini ölçtüler. Bardak tuttu, içemeden öldü. Bu da kâfir.